Ben boyum içme di. çatal çamın arası yaktı beni kaşlarının karasını. Haydindi çatal çamın arası yaktı beni kaşlarının karasını. Merhaba. Akademiye'ye bugün Hayriye Derviş'in Çatal Çama Kuruşun Attım şarkısıyla başladım. Rıplı'nın muzik bir sesi var Hayriye Derviş'in ve konuştuğumuz şeyler ve daha konuşacağımız şeyler pek keyif verici değil. En azından bu programa böyle bizi tebessüm ettiren hatta biraz yaşamayacağını katan bir sesle başlayayım dedim. Bundan önceki son 3 programımızda akademiyada Profesör Doktor Aydın Uğuru konuk etmiştik. Aydın Uğur'la akademiyanın işlevi, araştırma ve eğitim faaliyetlerinin bir aradalığı ya da ayrılığı ihtimalleri ve bu konudaki usuller ve son tahlilde de üniversitelerin ve akademilerin işlevlerine ve gelecekte nasıl konumlanacaklarına dair bir projeksiyon çabası içine girmiştik. Şimdi bir küçük parantez açıyoruz bu programda ve son birkaç ayda üniversitelerdeki çalkantılara dair küçük bir derleme yapacağım. Bunlar bu konularda yer almış haberlerden kesitler okuyacağım. Ve son tahlilde de akademik özgürlüğe dair bize fikir verebilecek temel uluslararası metinlerden ve yazılardan kesitler okuyacağım. Bunlar bir araya getirildiğinde bu çalkantılarla ilkeler arasındaki en azından farkın görünür olmasını arzu ediyorum. İlk haberimiz BBC Türkçe. 12 Ağustos 2016 tarihli bir haber. Gök'ün yaptığı iki açıklama yer alıyor ve bu açıklamalar ihraç edilen akademisyenler hakkında. Devlet ve vakıf üniversitelerimizde toplam 5.247 akademik personel ilişkin işlem başlatılmış olup, bunlardan toplamda 4.225 kişi hakkında görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır. Devlet ve vakıf üniversitelerimizde toplam 1.545 idari personeli ilişkin işlem başlatılmış olup, bunlardan toplamda 1.117 personel hakkında görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır. GÜK'ün yaptığı bir başka açıklamada toplamda 6.792 akademik ve idari personel hakkında işlem başlatılmış olup bunlardan toplamda 5.342 personel hakkında görevden uzaklaştırma kararı alınmıştır diyor. Ve devam ediyor GÜK açıklamasında. Bu iki çerçeveden ayrılmadan büyük bir sürat ve titizlikle gerçekleştirilen bu süreçlere ilişkin kamuoyunu bilgilendirmeye devam edeceğiz. Evet, yükün bu açıklamasında elbette hukuki çerçeveden ayrılmadan ile büyük bir surat bir arada ifade ediliyor. Oldukça zor bir şey başarılmaya çalışılıyor anladığım kadarıyla. Bir başka haber ise çok taze. Aslında bir tür derleme. Beyza Kural imzasıyla biranette 23 Kasım 2 gün önce yayınlanan bir haberde şöyle demekti. 29 Ekim'de ilan edilen 675 sayılı KYK ile 1262 akademisyen, 2 Eylül'de resmi gazetede yayınlanan 672 sayılı KYK ile 2346 akademisyen, 22 Kasım'da yayınlanan 677 sayılı KYK ile ise 242 akademisyen kamu görevinden çıkarıldı diyor haberde. Ve bununla birlikte bu sayıları bir araya getirildiğinde toplamda, 107 üniversitede 3.850 akademisinin ihraç edildiğini söylüyor. En çok ihraç 186 akademisyen ile İstanbul Üniversitesi'nde oluyor. Oran olarak bakıldığında ise Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'ndeki akademisyen kadrosu %41'i ihraç edilmiş. Bu üniversiteyi oran bakımından Bozok Üniversitesi, Gebze Teknik Üniversitesi ve Mustafa Kemal Üniversitesi takip ediyor. İğraçlarda oran olarak yükseklik açısından bakıldığında aslında daha çok yeni kurulan devlet üniversitelerini görmekteyiz. Peki sayılar dışında hikaye olarak neler yaşanmakta noktasında ise BBC Türkçe'den Rengin Aslan'ın daha önce de kısaca bahsettiğimiz bir haberi var. Rengin Aslan 25 Ekim 2016 BBC Türkçe. Haberin başlığı Türkiye'den akademisyen göçü neden gidiyorlar? Haberde e, Türkiye'den başka ülkelere çalışmalarını devam ettirebilme saikiyle giden akademisyenlerden görüşler alınmakta. Bu akademisyenlerden bir tanesi Şubat'ta işten atılan Halil İbrahim Yeni İstanbul Ticaret Üniversitesi'nden. Şu anda Free University of Berlin'de İslamî araştırmalardan burs alarak çalışmalarına devam ediyor. Haberde kendisinin beyanatından okuyorum. Başka ülke vatandaşlarından doktoraya, ABD'ye giden orada kalmaya devam ediyor genellikle. Türkiye'nin kendisine özel durum, Türkiye'de akademisyenlere has bir durum. Geri dönmek yönündeydi. Türkiye ne olduysa olsun kendi vatandaşlarını döndürebilen, döndürecek kadar ve sahibi olan bir ülkeydi. Bu durum değiştiriliyor diyor yeni gün. Giden başka bir isim ise Süleyman Şah Üniversitesi'nden. Doçent doktor Maya Rakon. Kendisinin beyanatı ise şu şekilde. Bir gecede işsiz, evsiz sokakta kaldım. 15 Temmuz'dan sonra üniversiteye kayyum atanacağını tahmin ediyordum ama kapatılması o kadar mantıksız geliyor ki insana. Bu durumdan etkilenenler arasında cemaat ile benim gibi hiç ilgisi olmayan kişiler var. Öğrenciler var. Diyor. Aynı haber meklinden bir başka isim ise aslı vatansever. Kendisi beyin göçü tabirine dair şu açıklamada bulunuyor. Beyin göçü tercihli göçleri anlatmak içindi. Yani kendi ülkesindeki fırsatları kendi vasıf ve niteliklerine yeterli bulmadığı için daha iyi bir yaşam amacıyla yurt dışına gidenleri anlatmak için kullandığımız bir şey. Ve devam ediyor haber metninde. Türkiye'den ayrılan akademisyenler ise daha iyi bir hayat kurmak için değil, Türkiye'den ayrılmak durumunda kaldıkları veya Türkiye'de akademisyen olarak çalışmaya devam edemeyeceklerini anladıkları zaman gitmeyi tercih ettiğini söylüyor burada aslı vatansever. Hepimiz kariyerlerimizin orta yerindeyken, bir hayat kurmuşken, kendi ülkemizde faydalı olmak isteyen kişilerken her şeyi yıkıp yurt dışında 3 ay, 5 ay veya 1 yılına bir hayat kurmaya çalışıyoruz. Sonrasında ne olacağımızı bilmeden buralara geldik. Ben kişisel olarak buradan sonra dünyanın neresinde, yılda ne yapacağımı bilmez vaziyetteyim diyor. Bir başka habere geçersek de yine BBC Türkçe'den 27 Temmuz 2016 tarihli haber. Fundanur Nur Öztürk imzasıyla. Haberin başlığı şöyle. Kapatılan üniversitelerde öğrenciler ve akademisyenler ne düşünüyor? Özellikle öğrencilerin bu konularda ne gibi bir fikri olduğuna dair biz aydınlatan haber metinlerinden bir tanesi. Bir öğrencinin sözlerinden anlatılıyorum. Uluslararası ticaret öğrencisi Ali Osman Cengiz Fatih Üniversitesi'nden diyor ki Hangi bölümde devam edeceğimi bilmiyorum şu an. Ve devlet üniversitesine geçtiğimizde de devlet üniversitesinde ücret üdümeyi devam edecek olmamız ayrıca saçma geliyor. Ali İsmail Cengiz'den farklı düşünen öğrenciler de var elbette. Mesela Gaziantep Zirve Üniversitesi öğrencilerinden. İngilizce öğretmenliği. O ise şöyle düşünüyor. Ortada bizim bilmediğimiz zararlı bir örgüt söz konusuysa kapatılma kararı doğru ama bu karar alınırken öğrencilerin psikolojisini de ...düşünmelerini dilerdim, diyor. Bir yandan da... ...burada kalan akademisyenlerin... ...ne tür çıkış yolları aradığına dair... ...fikir vermesi açısından ki projeden bahsedebilirim. Bu projelerden bir tanesi... ...Koda. Kocaeli Dayanışma Akademisi. Kocaeli Dayanışma Akademisi... ...672 sayılı KHK ile... ...Kocaeli Üniversitesi'nden... ...ihraç edilen... ...akademisyenlerin kurduğu bir proje. Ve bu projedeki... Akademisyenler seminerler dizisi düzenlemeye başladılar. 5 Ekim 2016'da ilk seminer, örneğin Güven Bakı Rezer tarafından, İfade Hürriyeti ve Epistemolojik Temelleri başlıklı bir seminerle başladı. Ve kocaeli dayanışma.org sitesinde 12 Mart 2017'ye kadar sürecek seminerler dizisi programı açıklanmış durumda. Bunun dışında ayrıca toplum için akademisyenler oluşumu var. Kampüsüz ders ortaklıkları projesi kapsamında seminerler dizisi düzenliyorlar. Genel olarak bu tabloya bakıldığında ise aslında elimizde tam olarak durumun fotoğrafını çekebileceğimiz bir çalışma henüz gerçekleştirilmiş değil. YÖK'ün açıkladığı farklı sayılar ve KYK ile ihraç edilenlerden bildiğimiz sayılar var. Fakat görevine geri iade edilenler var mı? Ve e, hukuki olarak bu süreçler nasıl devam ediyor buna dair tam olarak bu toz, tufan içerisinde şeyler görmemiz açıkçası pek mümkün değil. Peki yine de bu ahval ve şerait içerisinde diyelim. Bizim akademik özgürlük konusuna dair başvurabileceğimiz, hatırlayabileceğimiz temel metinler neler? Bu programda... Özel bir yeri ise bu metinlerden pek önemli bir tanesini ayırmayı düşünüyorum. Lima bildirgesi. Akademik özgürlük ve yüksek öğretim kurumlarının özelliği alt başlığıyla. Başlangıç kısmından itibaren bu metni size okumaya çalışacağım. Metin 1988 yılında ilan edilmiş. Şöyle ki, İnsanlık Hakları Evrensel Beyannamesinin 40. yıl dönümünde... 6-10 Eylül tarihleri arasında Lima'da toplanan Dünya Üniversiteler Servisi 68. Genel Kurul. İnsan hakları alanında başta İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi, Uluslararası Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Anlaşması, Uluslararası Temel ve Politik Haklar Anlaşması ve Eğitimde Ayrımcılığa Karşı UNESCO Anlaşması olmak üzere Birleşmiş Milletlerin ve diğer evrensel ve bölgesel örgütlerin oluşturdukları Geniş kapsamlı uluslararası standartları gözeterek, üniversite ve akademik kuruluşların insanların ekonomik, sosyal, kültürel, temel ve politik haklarının yaşama geçirilmesini takip etmekle yükümlü olduklarına inanarak, tüm diğer insan haklarından yararlanılmasında ve insanca kişilerin ve bireylerin yetişmesinde eğitim hakkının önemini vurgulayarak, eğitim hakkından yalnızca akademik özgürlüğün var olduğu ve yüksek öğretim kurumlarını özerk oldukları bir ortamda, tam anlamıyla yararlanabileceğini göz önüne alarak Akademik çevrenin doğası gereği politik ve ekonomik baskılar karşısında savunmasızlığını akılda tutarak ve eğitime ilişkin şu ilkeleri kabul ederek Her insan eğitim hakkına sahiptir Eğitim insan kişiliğinin ve onurunun tam gelişimini sağlamaya yöneliktir ve insan haklarına, temel özgürlüklere ve barışa duyulan saygıyı pekiştirir. Eğitim, tüm insanların özgür ve eşitlikçi bir toplumun kurulmasına etkin biçimde katılmalarını sağlar. Ve tüm uluslar, tüm dini ve etnik gruplar ile tüm ıklar arasında anlayışı, hoşgörüyü ve dostluğu geliştirir. Eğitim, kadınlarla erkekler arasında karşılıklı anlayışı, saygıyı ve eşitliği geliştirir. Eğitim, toplumsal eşitlik, barış ulusların eşit gelişimi ve çevrenin korunması gibi çağdaş toplumların ana hedeflerinin kavranmasında ve bunlara ulaşılmasında bir araçtır. Her devlet, her tür ırk, renk, cinsiyet, dil, din, politik ya da başka görüş, milliyet veya toplumsal köken, ekonomik durum ya da başka bir statüye ilişkin olarak herhangi bir ayrımcılık yapmadan eğitim hakkını güvence altına almalıdır. Her devlet, ulusal gelirinin uygun bir miktarını eğitim hakkından tam anlamıyla yararlanılabilmesini sağlamak amacıyla ayırmalıdır. Eğitim, olumlu bir toplumsal değişimin aracıdır. Dolayısıyla eğitim her ülkenin toplumsal, ekonomik, politik ve kültürel durumundan kopuk olmamalı, bütün hak ve özgürlüklerin tam olarak edinilmesine yönelik bir biçimde statü değiştirilmesine katkıda bulunmalı ve daimi biçimde değerlendirilmeye açık tutulmalıdır. Bu bildirgeyi kavimumuna açıklıyoruz. LİMA bildirgesinde bu okuduğum dört madde dışında ayrıca bu bildirgede kullanılan akademik özgürlük, akademik çevre, özellik, yüksek öğretim kurumları ifadeleri ayrı ayrı açıklanmakta. Bu başlıklar arasında Lima bildirgesinin devamından okuyacağım kısım ise yüksek öğretim kurumlarının özelliği başlığı altında nelerin ifade edildiği olacak. Yüksek öğretim kurumlarının özelliği Tüm yüksek öğretim kurumları kişilerin ekonomik, sosyal, kültürel, temel ve politik haklarının gerçekleşmesini gözetir. Ve bilim ve teknolojinin bu hakları zedeleyecek biçimde kötüye kullanılmasını önlemek için çaba gösterir. Tüm yüksek öğretim kurumları ilgilerini toplumun karşı karşıya bulunduğu çağdaş sorunlara yöneltirler. Bu amaçla bu kurumların müfredatları ve faaliyetleri bir bütün olarak toplumun ihtiyaçlarını yanıt verir. Yüksek öğretim kurumları, kendi toplumlarında politik baskıları ve insan hakları ihlallerini kınamalıdırlar. Tüm yüksek öğretim kurumları, diğer benzeri kurumlar ve kendi akademik çevreleri içindeki bireylerle baskıya maruz kaldıkları zaman dayanışma içinde olmalıdırlar. Bu dayanışma maddi ya da manevi olabilir ve baskı kurbanlarına sığınma, iş ya da eğitim olanakları sağlamayı içermelidir. Tüm yüksek öğretim kurumları, bilimsel ve teknolojik bağımlılığı önlemek ve bilginin edinilmesi ve kullanılmasında dünyadaki tüm akademik çevrelerin eşit koruma sahip olmalarını sağlamak için çaba göstermelidirler. Bu kurumlar bölgesel, politik ya da benzeri diğer engelleri aşan uluslararası bir akademik işbirliğini teşvik etmelidirler. Akademik özgürlükten gerektiği gibi yararlanmak ve yukarıdaki maddelerde sözü geçen yükümlülüklere uymak, yüksek öğretim kurumlarının üst düzeyde özellikleye sahip olmasını gerektirir. Devletler, yüksek öğretim kurumlarının özelliğine müdahale etmemekle ve toplumdaki diğer güçlerin müdahalelerini de önlemekle yükümlüdürler. Dima bildirgesinden bu kısımda okuyacağım kesitler. Burada son diyor Bu bildirgeyi Özel olarak burada almamın sebebi, üniversitelerde, akademilerde, özgürlük noktasında başvurulan temel metinlerden bir tanesi olması. Elbette tek metin bu değil. Birleşmiş Milletler nezlinde, UNESCO nezlinde ortaya konmuş temel başka metinler de var. Ayrıca bunlar dışında Türkiye'den bazı üniversitelerinde imzacı olduğu Magna Carta Universitatum metni var. Türkiye'den hangi üniversiteler mizacı olmuş diye bir bakarsak, elbette ihraç edilen akademisyenlerin de aralarında bulunduğu, mensup olarak bulunduğu çeşitli üniversiteler var. İzzet Baysal, Adnan Menderes, Akdeniz Üniversitesi, Ankara Üniversitesi, İstanbul Üniversitesi, vakıf üniversitelerinden de tabii ki İstanbul Bilgi Üniversitesi, Sabancı Üniversitesi gibi üniversitelerin isimlerini görebiliyoruz karta metninden de temel dört ilkeyi okuyorum. 1- Üniversiteler bulundukları ülkelerin coğrafi ve tarihi koşullarına göre değişik şekillerde düzenlenmiş özel kurumlar olup araştırma ve öğretim öğeleri aracılığıyla kültür üretim ve iletişiminde bulunurlar. Üniversitelerin içinde var oldukları dünyanın gereksinimlerine hazır olabilmeleri araştırma ve öğretim çalışmalarının tüm diğer ekonomik ve politik güçlerden manevi ve entelektüel yönlerden bağımsız olması mümkündür. Öğretim gerek toplumun gerekse bilimin ihtiyacı ve gerek sınırlarını izleyecek bir yapı arz ediyorsa o zaman eğitim ile araştırma çalışmaları birbirinden ayrılmaz bir bütün oluştururlar. Üniversite yaşamının temel ilkeleri öğretim, araştırma ve olgunlaştırma öğelerinde özgürlük olduğundan gerek hükümetlerin gerekse üniversitelerin her biri kendi sorumluluk alanında olmak üzere bu ilkeleri korumaları lazımdır. Hoşgörü ve her zaman yola açık olunması üniversite ortamını ideal hale getireceğinden öğretim üyelerinin bilgi aktarımını en iyi tarzda yapabilmelerine, araştırma ve buluş aracılığıyla bilginin geliştirilmesini sağlamalarına zemin hazırlayacağı gibi öğrencilerin yetenekli ve gönüllü olarak bu bilgilerle kendini zenginleştirmelerine de olanak sağlayacaktır. Üniversite Avrupa hümanist geleneklerinin bir vekili olup evrensel bilgiye ulaşmayı amaçlar işlevliğini daha da arttırabilmek için tüm coğrafi ve politik sınırları reddeder ve değişik kültürlerin birbirini tanımasını ve birbirine nüfuzunu destekler, diyor Magna Carta belgesinde. Peki, uluslararası metinlerde üniversitelerin ve politik kurumların özgürlükler noktasındaki sorumluluğuna dair ilkeler görüldüğü gibi gayet açık. Bu programın son birkaç dakikasında ise Chomsky'nin 1967'de The New York Review of Books'ta yayınlanan Aydınların Sorumluluğu metninden bir alıntı yapacağım. Bu metnin derlenmesi ve Türkçeye çevrilmesi ise Ömer Madraya ait okuyacağım kısımlar. Açık Radyo'nun web sayfasında da ilgili kısımlar mevcut. Ayrıca bu metnin tamamına da New York Review of Books'un sayfasından ulaşılabilir. Şöyle diyor Chomsky. Aydınlar hükümetlerin yalanlarını teşhir etme, hükümetlerin eylemlerini bunların nedenlerine, amaçlarına ve genellikle gizli niyetlerine göre tahlil etme durumundurlar. En azından batı dünyasında siyasal özgürlüklerden, bilgi erişim özgürlüğünden ve ifade özgürlüğünden dolayı bu güce sahiptirler. Uzman olmayan sokaktaki insanın kavrayamayacağı hiçbir teorik yapı ya da bilgi bütünü yoktur ki iktidarın siyasetini eleştiriden muaf tutmayı haklı kılsın. Dünya meselelerine uzmanlık bilgisi açısından bakılması ne kadar uygunsa bu siyasi uygulamaların niteliği ve hizmet ettiği amaçların sorgulanması herkes için elbette uygun. Hatta namuslu bir insan için elzemdir. Bu gerçeklikler fazlasıyla ortada. ...daha ayrıntılı bir tartışmayı gerektirmiyor. Gerçek olguları bilmek isteyen herkes biliyor zaten. Ülke basını, dış basını... ...her yanına ortaya çıktığı anda yalanlayacak belgeleri ortaya koyuyor. Eğer aydın'ın sorumluluğu... ...gerçeklerin üzerinde durmak ve bunda ısrar etmekse... ...olguları tarihi perspektifleri içinde görmek de onun görevidir. Gerçekleri dile getirmek ve... Yalanları teşhir etmek aydınların sorumluluğudur. Bu en azından üzerinde daha fazla durulmadan geçip gidilecek kadar açık ve herkesin bildiği bir gerçek gibi görünüyor. Ama acaba öyle mi? Akademyanın bu hafta sonuna geldik. akademiya radyoda Facebook sayfamızda bize ulaşabilirsiniz. Ben Gökhan Aslan. Gelecek programda görüşmek üzere.